Öyle insanlar vardır ki onların ateşli sözleri hakaret sayılmaz. Seni kızdırmak değildi niyetim. Aldırma, geç. Bak şu yüzlere, şu yabanıl esmer yüzlere bak. Güneşin yarattığı soluk alan canlı resimler gibi hepsi. Tayfaya bak oğlum, tayfaya. Bu beyaz balina işinde ahapla birlikte değil mi hepsi? Stab'a bak gülüyor şuradaki şilili'ye bak at gibi burnundan soluyor balinayı düşündükçe kasırganın ortasında sen tek başına bir fidansın starbuck tutunamazsın yapılacak şey dene bir düşün bir balinayı öldürmek önünde sonunda işte o kadar starbuck için bir marifet mi bu nedir ki bu tüm tayfa bileği taşlarını kapıp hazırlanırken nantucket'in en iyi zıpkıncısı mı bu kolay avdan kaçacak ya bak Seni de sarıyor bu iş. Sen de kapıldın dalgaya. Konuş, konuşsana. Peki, peki susman da konuşmak sayılır. Kendi kendine. Soluğum doldu onun ciğerlerine. Artık elimde Starbuck. İsyan çıkarmadan bana karşı koyamaz artık. Tanrı korusun beni. Tanrı hepimizi korusun diye mırıldandı Starbuck. İkinci kaptanın böyle büyülenmiş gibi sessizce boyun eğmesi karşısında Ahab öyle sevinmişti ki onun bu korkulu doğasını duymadı bile. Ambardan gelen boğuk kahkayı da duymadı. Halatlardaki uğursuz rüzgar sesini de, birden boşalan yelkenlerin direklere çarpıp çıkardığı uğultuyu da duymadı. Sonra Starbuck'ın yere dikili gözleri yeniden yaşamanın direnişiyle doldu. Karanlıklardan gelen gülüş duyulmaz oldu. Rüzgarlar gene eserek yelkenleri şişirdi. Gemi başladı yine eskisi gibi yol almaya. Ey önsesiler, uyarmalar! Neden bir görünür geçersiniz böyle? Ama bir uyarmadan çok, birer belirtisiniz siz. Ey üstümüze düşen gölgeler! Hatta dışarıdan gelme değilsiniz siz. İçimizde olup bitenlerin belirtilerisiniz. Çünkü asıl içimizdeki gerçektir, bizi sürükleyen. İçki gelsin içki diye da Ahab. Tepesine kadar dolu maşrapayı eline alınca zıpkıncılara döndü, zıpkınlarını getirmelerini buyurdu. Sonra onları ellerinde zıpkın, bocurgatın yanında sıraya dizdi. Üç yardımcı kaptanı mızraklarıyla yanı başında duruyordu. Ötekiler onları sarıyordu çepeçevre. Ahap bir an durdu, birer birer herkesin gözünün içine baktı. Amerikanın bozkırlarında avlanan kurtların kan çanağına dönmüş gözleri, biz onun içinde başta koşan kurdun gözlerine nasıl bakarsa bu yabanıl gözlerde öyle bakıyordu Ahab'ın gözlerine. Ne yazık ki baştaki kurt kızıl derilerin gizli tuzağına düşecekti er geç. Ahab ağır maşrapayı en yakın denizciye uzatarak iç ve yanındakine geçir dedi. Yalnız tayfa içsin bunu. Geçirin elden ele geçirin. Çabuk için ama bol bol için çocuklar. Aferin, bitti neredeyse. Sağdan gitti, soldan gitti. Verin bakayım maşrapayı, bomboş içi. Siz yıllara benziyorsunuz gemiciler. Yıllar da böyle yutar, yok eder kabına sığmayan yaşamı. Kamarot, doldur şunu bir daha. Şimdi beni dinleyin yiğitlerim. Sizi bu bocurgatın çevresinde topladım. Yardımcı kaptanlar, şöyle gelin mızraklarınızla. Siz de şöyle zıpkıncılar, siz de çepeçevre sarın beni aslanlarım. Gelin de balıkçı atalarının güzel bir geleneğine uyalım hep beraber. Göreceksiniz ki çocuklar, ha geldin mi kamarot? Kalp para çabuk döner sahibine. Ver bakalım şunu, ne o? Bak maşrapı ağzına kadar dolu yine. Titreyip durma karşımda, çek git hadi. Yaklaşın kaptanlar, çatın mızraklarınızı önümde. Güzel, ben de elimi koyayım üstüne. Bunu söylerken kolunu uzatıp üç mızrağın birleştiği yeri yakaladı. Pırıldayan mızrakları birdenbire sinirli sinirli sarsarken önce Starbuck'ın, sonra Stab'ın, sonra Flask'ın gözlerine dik dik baktı. Mıknatıslı yüreğinde birikmiş isteğin alevini bir elektrik akımı gibi anlaşılmaz bir güçle bir anda onlara geçirmek istiyordu sanki. Üç yardımcı kaptan bu güçlü, sürekli ve gizemli bakış karşısında ürperip sarardılar. Stapla Flesk gözlerini kaçırdılar ondan. Starbucks'a dürüst gözleriyle önüne baktı. ''Olmuyor.'' dedi Ahab. ''Ama belki böylesi daha iyi. Çünkü tüm gücüm üçünüze geçerse, belki benim içimdeki elektrik tükenirdi o zaman. Belki de sizler, yıldırımla vurulmuş gibi düşüp ölürdünüz kim bilir. Umarım ki kendi gücünüz yeter size.'' ''İndirin mızraklarınızı. Şimdi kaptanlar, siz üçünüzün zıpkıncılara içki vermenizi istiyorum. Bu üç zıpkıncı onurlu soylu kişilerdir. Benim yiğit zıpkıncılarımdır onlar. Onurunuza mı dokunuyor bu iş? Allah Allah! Ey benim sevgili kardinallerim! Kendiliğinizden yapın bu işi. Benim buyruğumla değil, kendi isteğinizle. Zıpkın uçlarınızı çıkarın yerinden zıpkıncılar.'' üç zıpkıncı kaptanlarının dediğini yaptılar sessizce. 3 ayak uzunluğundaki zıpkın uçlarını diklemesine tuttular ellerinde. Bu keskin çelik parçasıyla hançerlemeyin beni. Çevirin şunları, tersine çevirin. Bilmiyor musunuz hangi yanından içileceğini? Oyu kısmı yukarıda olacak şöyle. Tamam, tamam. Şimdi ilerleyin içki sunacak olanlar. Alın zıpkın uçlarını tutun, ben doldurayım. Ağır ağır kaptandan ötekine gidip, maşrapadaki alevli içkiyle zıpkın uçlarındaki oyukları ağızlarına kadar doldurdu. Şimdi üçünüz bir yanda, üçünüz bir yandasınız. Selamlayın bu ölüm kadehlerini. Verin karşınızdakilere. Artık siz ayrılmaz bir bütünsünüz. Oldu, Starbuck. Artık olan oldu. Bakın, güneş de mührünü basıyor bu anlaşmaya. İçin zıpkıncılar ölüm saçan balina sandalının başında duracak olanlar için ve yemin edin mobidike ölüm öldürünce eldein peşine düşmezsek mobidikin tanrı bizim peşimizi bırakmasın uzun çelik kadehler kalktı beyaz balinaya karşı haykırışlar ve lanetlerle içkiler hep birlikte içildi Starbuck sarardı. Sonra ürperip sırtını çevirdi. Mahşrap'a son bir kez daha doldu. Coşkun gemiciler arasında bir kez daha dolaştı. Sonunda Ahab'ın bir el işaretiyle herkes dağıldı. Kendi de kamerasına çekildi. Ardımda bembeyaz çırpıntılı dümen suları bırakıyorum. Soluk sular, o soluk sulardan da daha soluk yanaklar bırakıyorum geçtiğim her yerde. Kıskanç dalgalar kabarıp siliyor izlerimi. Silsinler. Ben geçtim ya yine de. Karşıda o hep dolup taşan kadehin ağzında ılık dalgalar şarap gibi kızarıyor. Güneşin altın başı enginin derinliklerini iskandil etmek üzere. Güneş göklerden ağır ağır denize dalıyor. O indikçe benim ruhum yükseliyor. Bu sonsuz yükselme yoruyor ruhumu. Çok mu ağır yoksa bu başımdaki taç? Lombardiya'nın demir tacı gibi ama nice elmaslar parlıyor içinde. Ben başımda taşıdığım bu tacın pırıl pırıl yandığını görmem ama onun göz kamaştıran, yakan bir şey olduğunu bilirim için için. Altından değil, demirdendir bu taç. Bunu da biliyorum. Çatlak bir taç, farkındayım. Kenarları diş diş olmuş, incitiyor başımı. Sanki beynim zonkluyor, katı demirin içinde. Evet, çelikten bir kafatasım var benim. Öyle bir kafatası ki, insanın beynine vurulan bu savaşta bana mifer gerekli değil. Kuru bir ateş mi var alnımda? Ah! Eskiden doğan güneş beni coşturur, Batan güneş dinlendirirdi. Geçti o günler. O güzel ışık aydınlatmıyor artık beni. Her güzellik bir sıkıntı benim için. Çünkü hiçbir şeyden tad almaz oldum artık. Anlama gücüm arttıkça arttı, Tad alma gücümse yok oldu büsbütün. Çok kurnazca ve insafsızca lanetlenmişim ben. Cennetin ortasında cehennemdeyim. İyi geceler, iyi geceler. Zor olmadı bu iş. İçlerinden bir direnen olsun çıkar diyordum. Ama benim çarkımın dişleri onların tüm çarklarına geçip döndürüyor hepsini. Onlar küçük küçük barut yığınları. Ben de bir kibrit. Ah zor olan kibritin kendini tüketmesi başkalarını tutuşturmak için. Giriştiğim işi kendim istedim. İstediğimi de yapacağım. Deli sanıyorlar beni. Hele Starbuck inanmış buna. Şeytan var benim içimde. Deliliğin ta kendisi. Delilerin delisiyim ben. Yalnız kendini inceleyip Anlamak için durgunlaşan O yabansı deliliktir benimkisi Falcılar paramparça olacağımı söylemişler İşte bacağım gitti Şimdi falcılık sırası benim Beni parçalayanı parçalayacağım ben de Geleceği gören de Gördüğünü yapan da kendim olacağım Ruhum yenilmekle kalmadı Köle oldu Hem de kime bir deliye Dayanılır şey değil Böyle bir savaşta aklı başında olanların Boyun eğip silahları bırakmaları Ama o, burgu gibi girdi içime. Aklımı çekti aldı başımdan. Anlar gibiyim ne yapmak istediğini. Ama yine de ona yardım etmek zorunda görüyorum kendimi. İstesem de istemesem de anlatılmaz bir bağla bağlanmışım ona. Bir çelik halatla yedeğe almış çekiyor beni. Hangi bıçakla keseyim bu halatı? Korkunç ihtiyar. Var mı benden üstünü diye bağırıyor. Kendini yeryüzündeki bizlerin efendisi sayıyor yapacağım işin nedenle aşağılık olduğunu biliyorum İçimden baş kaldırarak boyun eğeceğim ona daha kötüsü acıya acıya kin duyacağım ona çünkü gözlerinde öyle derin bir dert var ki bu dert bende olsa yakar bitirirdi beni ama daha umut var zaman da geniş denizlerde şu yus yuvarla koca dünyanın sularında cam kavanozda minnacık bir balık gibi kin beslediği o balina Belki de Tanrı engel çıkarır Ahab'ın yoluna. Çünkü Tanrı'ya karşı suç işliyor bu davranışıyla. Yüreğim kurşun gibi ağır olmasa dayatırdım belki. Ama içim zembereği boşanmış bir saat gibi. Onu kuracak anahtarım da yok. Hey Tanrım! Analar doğurmamış sanki bu adamları. Köpek balıklarıyla yüklü denizlerden peydahlanmışlar sanki hepsi. Geminin ön tarafında düğün dernek, arka tarafında ölüm sessizliği. Yaşama benziyor bu gemi. Geminin başı pırıl pırıl sulara dalıyor, keyifli keyifli oynayıp zıplıyor. Arkada kara yürekli ahap, dümen sularının bir kurt gibi uluyan ölü dalgaları üstünde kamarasına kapanmış kara kara düşünüyor. Arkadaki bu uzun uzun ulumalar yüreğime işliyor. Susun şamatacı gemiciler, vardiyaya çıkın. Ey yaşam, insan işte böyle anlarda, ruhun ezildiği anlarda farkına varıyor, senin yüzünden ne soysuz, ne aşağılık işlere katlanmak zorunda kaldığını. Ey yaşam, şimdi algılıyorum sende ne korkunç şeyler saklı olduğunu. Ama bu korkunç şeyler benim içimde değil, benim dışımda bunlar. İçimdeki insanca duygularla savaşacağım seninle. Ey karanlık, korkulu gelecek, ey koruyucu melekler, yanımdan ayrılmayın, tutun beni, bırakmayın beni. Hahaha, gırtlağımı temizleyeyim bari. Olan biteni düşünüyorum da en iyisi bu işi bir ile bitirmek. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü her anlaşılmaz şey karşısında yapılacak en akıllıca, en kolay iş gülmektir.